Terzinin tövbesi. Bir terzi Allah dostlarından birine sorar: Peygamberimizin Allahu Teala günahkar kulunun tövbesini canı kar karaya gelmeden kabul eder. Hadisi şerifi hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mübarek zat. Mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaş kesmektir. Kaç senedir bu işi yaparsın? Otuz senedir. Canın karkaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o zaman nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerinde iken tövbe et. O zaman belki yapamazsın. buyurdu. Ve tövbe, tövbe, tövbeler olsun.